Merhaba, Açık Mimarlık dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Akşam saatlerinde telefonla kayıt alıyoruz. Telefonda çok sevgili konuğum Murat Germen'le birlikteyiz. Kendisini Açık Radyo dinleyicileri, Açık Mimarlık dinleyicileri sesini tanıyorlardır. Kendisi hem bir mimar hem fotoğrafçı. Kendisinin kentle ilişkilendiği fotoğraf serilerini önceki söyleşilerimizde konuşuyorduk. Bugün tarihte daha eskiye giderek başka kentleri konuşacağız kendisiyle. Sagalosos Altin kenti üzerine kişisel sergisi yeni açıldı taze olarak. Ağustos ayının sonuna kadar 27 Ağustos'a kadar devam edecek hem de bir kamuoyu farkındalığı oluşturma gibi bir kaygısı var bu serginin Sagalusos'u izlemek sergisi vesilesiyle konuşacağız hem bu süreci hem neler anlatıyor gezmekten keyif alan antik kent gezmekten keyif alan bir mimar olarak nasıl Sagalusos'la ve başka antik kentlerle ilişkileniyor bunları da konuşuruz diyeyim hoş geldin iyi ki geldin teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkürler ve tebrikler de sergi için. Hoş buldum Yağmur. Çok teşekkür ederim davet için. Bu sergi üzerine konuşuyor olmamız benim için değerli çünkü hakikaten bir çeşit bir sosyal sorumluluk projesi bu ve çok değerli bir kültürel ve mimari miras içeren bir kent üzerine olan bir sergi. Daha önce gitmişliğim vardı ama tabii bu sefer. Hem e, üzerine daha çok araştırma yaparak e, hem de e, daha çok zaman geçirerek e, kentte birazcık daha yakından tanışma e, fırsatım oldu. Çok da e, e, seviniyorum bu projenin parçası olduğu için. Evet, e, projeden de kısaca bahsetmekte fayda var. Şu anda Bozlu Art Project'in e, Monceri'nin yapmış olduğu, ki bu da başka bir söyleşi konusu olur, e, yapısında sergisi devam ediyor. Aslında bir seri projenin bir parçası Sagalosos'u izlemek sergisi. Sagalosos Vakfı'nın da işbirliğiyle düzen. Ve hem UNESCO geçici dünya kültür mirası listesinde yer alan hem de Akdeniz'in en iyi korunmuş antik kentlerinden birisi olduğu ifade ediliyor. Ve siz de bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak için böyle bir projede bir seri halkaları olan projenin yeni bir halkasını oluşturdunuz. E neden böyle hı hı. bir kaygınız var? Biraz bu e, amaçlarınızdan söz edebilir misin? Ya şöyle e, ben tabii biraz kendi... E, açımdan e, değerlendireceğim. E, çünkü Sagalassos Vakfı'nın varlık biçimi ve iş, e, kendini e, sürdürme biçimi e, farklı. Bozlu Art projektim de keza öyle. Hı hı. E, tabii burada e, niyetler kesişiyor ve bir işbirliği e, yapıyoruz. Ama ben hani biraz daha kendi adıma e, konuşayım burada. Şimdi şöyle öncelikle e, e, ben yani e, bu arkeolojik e, mirasın e, Türkiye için çok çok çok değerli bir miras olduğunu e, düşünüyorum. E, yani dünya üzerinde ee, ne zaman e, dünyanın işte en eski yerleşmesi falan gibi bir şey üzerinden e, konuşulsa, yeni bir yerleşme bulunsa falan bunların çok büyük çoğunluğu ya e, Türkiye e, sınırları dahilinde ya da e, Mezopotamya'da ki tabii ki hepsi aynı coğrafya sonuçta e, çıkıyor. Ve e, bu e, benim e, çok şahsen e, nasıl diyeyim hani gurur duyduğum bir şey mi diyeyim e, e, yani şöyle açıklayayım. Göbekli Tepe'ye ilk gittiğimizde Sema'yla eşimle birlikte geziyoruz ve ben o kadar etkilendim ki Göbeklitepe'den çünkü yani bu kadar eski bir zamanda bu kadar hani kavramsal bir şey yapmak ve onu bir tapınak olarak inşa etmek çok etkileyici geldi bana çünkü oradaki taşların boyutlarına üzerindeki hayvan stilizasyonlarına e, baktığımda e, taşların kalınlığı inceliği falan e, onların bir te yapıyor olması falan bunun hiçbiri malzemenin gerektirdiği e, ebatlar, boyutlar değildi e, belli ki özellikle öyle olmaları için e, e, inşa edilmişlerdi falan O yüzden de böyle ya yani o kadar hani bir etkilenme hissi yaşadım ki e, Semaya yanıma dönüp yani yüksek sesle dedim ki ya ben dedim böyle bir e, tapınan olduğu bir toprakta yaşamaktan gurur duyuyorum diye o hisimi ifade etme ihtiyacı duyuyorum ve tabi Göbeklitepe tek değil o kadar o kadar çok etkileyici yer var ki Türkiye'de yüzlerce yer ziyaret etmek mümkün öğren yeri olarak fakat aralarında tabii çok akılda kalanlar var yani mesela şu an hemen çabuk bir şekilde sayarsam istedergama e, Knidos e, Mira Aspendos e, ondan sonra e, e, şey Laodikeya e, e, gibi yerler Müthiş etkileyici ve akılda kalan e, yerler e, yakın zamanda bir de başka bir projenin de e, parçası oldum e, o da Aşıklı huyu e, ilgiliydi e, yani neyse kısaca biraz uzattım yani öncesine dair bir e, hani neden ben bu e, bir arkeolojik e, öğren yerlerine bir ilgim var. Bunu biraz açıklamaya çalışıyorum aslında. Çok değerli bir miras olarak görüyorum ve ülkemizin çeşitli yönetimlerinin de şu ana kadar bu mirasın değerinin ne kadar farkında olup olmadığı konusunda da hiç emin değilim. Yani ne yazık ki bizde bir, bir hani milli değer olarak sunulan şeylerin başında gelmiyor arkeolojik değerler. E, halbuki bizim bunu tamamıyla bu toprakların içinde yani e, e, biz şu anda e, bize ait olan bir değer olarak görmemiz ve bunu değerlendirmemiz de dünya dünyayı da o şekilde lan, lanse ettik. Neyse e, yani e, bu e, belki bir devlet stratejisi haline gelmiş olmasa da e, özel bazı girişimler e, var e, bu konuda e, ve e, son zamanlarda da e, daha önce rastlanan bir şey değildi. Sanatla arkeoloji aslında bir çeşit diğer değişle sanatla bilim arasında da bir işbirliği bir bağ kurulmuş oluyor bu sayede. Hı hı. Şimdi tabii bilimsel bilgi üretimiyle sanatsal veri veya eser üretimi aynı değil, daha farklı süreçlere sahipler ikisi de belki farklı sonuçlarla ortaya çıkıyor fakat bunlar bir araya geldiği zaman ikisi de birbirine çok destek veriyor yani sanatsal üretimin nasıl diyeyim Hedef kitlesi bilimsel üretimin Hedef kitlesi tam aynı değil ve sanatsal üretimin kitlesi biraz daha normal bildiğimiz Hani halka yakın bir kitle ve Dolayısıyla bilim tarafından üretilen bilginin e, halka yayılması konusunda sanatın e, bayağı katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da çok e, değerli bir işbirliği bence ortada e, olan. E, bu, bu vesileyle e, yani bana zaten e, sosla ilgili senin de bahsettiğin 2019'daki ilk sergi teklifi geldiğinde ki bu bir grup sergisiydi. E, çok değerli sanatçılar vardı. E, o, o grubun parçası olmak bir de aynı zamanda ee, sanat ve arkeoloji işbirliğinin bir parçası olmak beni hakikaten e, mutlu etti. E, ve e, açıkça söylemek gerekirse ismini e, o tekliften önce duymuştum. E, fakat e, gidememiştim. E, gidip e, gittiğimde, 2019'da ilk gittiğimde e, çok etkilendim. Hatta e, serginin e, sanatçılarından birisi olan Semih Zeki ile Birlikte çok güzel böyle bir yarım günlük hatta belki yarım günde de aşkın bir süreyle e, kenti dolaşıp orada bazı fotoğraflar çekmiştik. E, ama ben iş, işimi e, belgesel bir e, fotoğraf eylemi üzerine değil de e, bir fotogrammetri e, yazılımını kullanarak biraz soyutlama e, üzerinden kurgulayarak e, bir e, eser yapmıştım. Ee, ve e, daha sonra da dediğim gibi bu yeni e, teklifi oldu. Bu arada e, Sakalasos Vakfı'nın e, başkanı çok değerli e, Münir e, Profesör Doktor Münir e, Ekonomi e, den e, ve aynı zamanda e, Bozlu Art Projesi'nin değerli yöneticileri Özlem İnai Ertan ve Oz zatenden de böyle bir teklif gelince daha önce de zaten pek güzel bir işbirliği yapmıştık hepimizin içinesine e, Hiç e, tereddüt etmeden hemen e, zevkle Kabul etmiş birliğini ve bu vesileyle oraya yolculuk yapmış olduk. Evet çok güzel bir hikayesi var. Bir yandan da hem e, buradaki insanları Sagalusos'la tanıştırmak gibi hem de e, bu bahsettiğin sonrasında detaylı sormak isterim. Bilim-sanat işbirliğinde böyle bir ara kesitte e, daha deneysel süreçlerle, birlikteliklerle yeni diyaloglar kurma gibi bir kaygı var. Bir yandan da e, geliri Sagalusos'un korunması için, ortaya çıkarılması için de aktarılacak olan da bir sergi. Şimdi dinleyicilerimiz arasında Sagalusos'u bilenler, tanıyanlar vardır, bilmeyenler de vardır. Biraz Sagalasos'tan bahsedebilir misin? Ya da senin tanışıklığın nasıl olduğu, nasıl bir antik kent gittiğinde neler hissettin, neler yaşadın? Ee, tabii seve seve şöyle. E, e, Sagalasos Burdur'da e, ve e, arkasında e, Toros Dağları'nın batı kesiminin e, parçaları var. Yani Toros Dağları'na yaslanıyor Sagalasos. E, ve tabii ki e, Toros Dağları e, benim... Yani herhangi bir daha önce de Antalya ile ilgili bir Antalya kültür sanatta açılan bir sergide e, torosların üzerine bazı fotoğraflar çekmiştim. Çok e, heybetli, çok yakışıklı dağlar. Evet. E, Toroslar. E, ve e, yani nereye gitsen aynı hissi edinebiliyorsun. Çok güzel bir sırada, çok güçlü bir sıradır. E, ve bir kentin e, sırtını böyle bir dağa yaslaması tabii çok o kent açısından çok değerli bir şey. E, Ağlasun e, diye bir e, e, kasabanın hemen yakınlarında Ağlasun Vadisi Yemyeşil, e, acayip sulak e, ve çok verimli her yerden meyve ağaçlarının, meyvelerin e, fışkırdığı e, bir yer. E, ve e, ar ar aralarında da e, çok enteresan bir ilişki var. E, e, bir, e, yani nasıl diyeyim belki bir arabayla 10 dakikada e, e, Ağlasun'dan. 10 ila 15 dakikada Sakkalosu'ya ulaşmak olası. Sakkalosun benim için en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi bir ana yol üzerinde kurulmuş olmaması. Yani genel bazı tarihi eserlere baktığımızda, öğren yerlerine baktığımızda, antik kentlere baktığımızda bunların bayağı eskiden biri belki hani. İpek yolu kadar bile e, ana sayabileceğimiz bir yolun üzerinde ku, kurulabildiğini e, ve e, yol üzerinde o, e, olmak dolayı ise de rahat ulaşılabildiğini ama aynı zamanda tabii bu, e, bu yüzden de belki e, tahri, e, tahribe e, ve tahribata daha açık olabildiğini söylemek olası. E, e, Sagalosos ise bir son barış yeri, son destinasyon e, ve e, Sagalosos'a geldikten sonra Başka bir yere devam etmiyorsun. Yani orası son nokta, bir çıkmaz sokak gibi dönmek için geldiğin yolu, yolu geri dönmek durumundasın. Ve diğer kentlere göre de daha yüksek bir irtifada yer alıyor. Yani şu an tabii çok net farklar veremeyeceğim ama genel ortalamanın üzerinde bir irtifada. Ve bu da bu iki veri de bu kentin iyi iyi korunmasına vesile olmuş. Yani bu benim kendi gözlemimin olması dışında Sagalassos üzerine yazılan bilimsel metinlerde de yer alan gözlemler bunlar. Ne güzel anlattın. Gitmiş kadar olduk diyeceğim ama sergiye gittiğimiz zamanda daha farklı şeyler görüyoruz. Çünkü az önce bahsetmiştin bu sanat ve bilimin kesiştiği bir yerde farklı bilgi üretme biçimlerini kullanan iki disiplinin aslında yan yana geldiği bir yerde çalışmak gibi. Hani bir antik kentin belgelenmesi, fotoğraflanması ya da bir mimari fotoğraftan ziyade bu antik kente de daha subjektif bir şekilde baktığın, daha farklı biçimde ilişkilenme kaygıları güttüğün bir sergiye olduğunu ben görsellerinden tahmin edebiliyorum. Biraz böyle nasıl hı hı. yaklaştığından, nasıl ele aldığından bahsedebilir misin? Fotoğraflarken burayı. E, tabii şimdi e, beni bu söylediğim verilerin dışında etkileyen e, çok önemli bazı boyutlar oldu. Bir tanesi e, kent doğayla çok güzel bir ilişki kurmuş. Yani Dolayısıyla e, o zamanlar tabii öyle bir nosyon yok ama yani kent plancılığı çok başarılı bir şekilde e, gerçekleştirilmiş. Yani e, doğal veriler iyi değerlendirilmiş, topografiye iyi kullanılmış e, ve e, kentin çeşitli bileşenleri yani çeşitli işlevlere tabi cevap veren çeşitli bileşenleri var kentin. Onlar çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Yani çok nasıl diyeyim böyle kompakt ve iyi işleyen bir kentmiş belli ki burası. Diğer yanda mimari de böyle tabi zaman klasik mimari zamanı. Klasik mimari tabi çok kurallara dayanan bir mimari ve o kuralların görünür olması için veya iyi işlemesi için de bazı temel Form ıı, bileşenleri devreye giriyor. Yani mesela işte bazı yani e, ne bileyim e, daire gibi çok e, kompakt ve çok bütünsel, çok tam tamam ve tam bir e, e, formun gerek yarım daire olarak gerekse de tam daire olarak e, çok sıklıkla kullanılıyor olması. Gene tabii ki, ki e, görece e, ka, daire kadar olmasa da gene mükemmel bir form sayabileceğimiz ta, ta, e, tamam. Bir form sayabileceğimiz, tam bir form sayabileceğimiz karenin çeşitli şekillerde bazen dikdörtgen, bazen gene kare olarak mimaride kendini göstermesi. Bu, bu da o iyi planlanmış kentin içerisinde iyi icra edilmiş mimarinin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Yani görsel tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Yani proporsiyonlar, oranlar. Falan her şey yerli yerinde bir şey e, lüzumundan fazla büyük veya lüzumundan fazla küçük değil. Bazı tekrar eden e, dediğim gibi formlar e, var farklı ölçeklerde falan. Ben de biraz bunun izini sürmeye karar verdim ve e, e, bir tane mesela dokuzlu e, kare ve dokuzlu e, daire e, yerleştirmesi vardır. E, orada mesela bir e, nasıl diyeyim e, bir karış veya iki hadi en fazla iki karış e, çapında bir e, e, üzerinde yıldız şekli olan çok yakışıklı bir e, e, mazgal deliği yuvarlağından işte neredeyse meydan ölçeğinde e, ve bir rotunda'nın büyük olasılıkla alt tabanı olan e, kaidesi olan e, bir e, ama üzerindeki kolonları üzerinde bulunmayan e, bir e, e, yükselti meydanın orta tam ortasına alan bir yükseltiden yükseltiye kadar varmak üzere veya bir kolonun kesidine o dairevi formların farklı farklı yerlerde nasıl tekrar ettiğini biraz göstermeye çalıştım. Ondan sonra bir de tabii en en en önemli boyutu benim için yani doğal verilerle olan diğer güzel kurulan bir ilişki de suyla kurulan ilişki. Hani daha önce söylemiştim. Ağlasun Vadisi'nin bayağı sulak bir vadi olduğundan bahsetmiştim. Bu tabii kendini ...antik kentin e, e, genel yapısında da gösteriyor. E, e, Oğuz Erten'in bana söylediği kadarıyla... E, ...dünya üzerinde e, bir e, ekstra işte pompa veya e, nasıl diyeyim, bir hidrofor falan sistemi olmadan... E, ...çeşmesinden doğal olarak hala eskisi gibi kaynağından gelerek su akan... ...galiba üç tane antik çeşme varmış. Ve bunlardan iki tanesi Sagalassos'ta. Bu tabii çok etkileyici Aa, bir bilgi. Evet. Evet ve ben de e, e, yani Antoninler Çeşmesi tabi Sagalassos'un en bilinen yeri diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü en büyük meydanın hemen e, en merkezi konumunda falan. E, o yüzden yani e, e, bazen Antoninler yani Sagalassos'tan fotoğraf gördüğümüzde en çok fotoğraf gördüğümüz yer Ante Çeşmesi. E, ben, ben de onu e, tekrar tekrar e, çekmek yerine oradan e, doğal olarak akmakta olan ve direkt e, kaynaktan gelen suyu Gündüz vakti olmasına rağmen biraz böyle uzun pozlamayla çekmek istedim. Çünkü uzun pozlamayla suyu çektiğin zaman çok güzel bir efekt efekt çıkıyor ortaya. Böyle biraz ipeksi bir görünüm söz konusu oluyor. Onun için de işte bazı filtreler var. işte diyaframı iyice kısıyorsun. Ondan sonra işte önüne de filtreyi takınca ışığı biraz kesiyorsun falan. Dolayısıyla böyle bir 2-3 saniyelik. Gündüz vakti, güneşin alnında olmama rağmen <gülüyor> e, bazı pozlamalar elde edebildim e, ve e, o e, arzu ettiğim görsel gibi, e, oluşturdum. Daha sonra da bu Ağlısun Vadisi'nde bir yarım gün kadar e, geçirmek istediğimi söyledim ve e, bize yardımcı oldular. E, çok güzel bu arada e, Lodge diye bir yerde kalı kalıyorduk e, Ağlısun'la e, Sagalasos arasında. Ee, şimdiye kadar gördüğüm en düzgün bir biçimde e, yapılmış butik otellerden bir tanesi. E, ekip de çok e, yardımsever bir ekip. E, ve e, onlarla, e, onların e, şatılıyla e, Ağlasun Vadisi'nde bu sefer de suyun izni sürdük biraz. E, işte, e, yani Hakikaten çok bol orada ve e, şansımıza bir su değirmeni de e, karşımıza çıktı. Orada da yine aynı tekniği kullanarak hani gündüz gündüz böyle uzun pozlamayla Hı -hı. E, fotoğraflar çekerek o iki su arasında hem görsel hem de tabii içeriksel bir e, bağ kurmaya çalıştım. E, yani dolayısıyla böyle bir hani hem daha önceden çalışmış olmanın getirdiği bir ne yapacağını bilme hali vardı Hı -hı. E, bir de e, ona ek olarak e, orayı e, orada... Ee, en az üç gün geçireceğim zaten belliydi hı hı. Ee, ilk günün sonrasında ha, bu konuyu da çalışsam iyi olur e, diyebileceğim yeni bazı ekler e, yapma fırsatım oldu ve içerik bu şekilde oluştu yani arka ben de tam aslında süreci soracaktım aslında tanışık olduğun bir mekan olmakla beraber hani yolda mı karar veriyorsun gördükçe mi şekilleniyor neler ortaya çıkacağı bunu soracaktım ki yeri gelmişken oldukça da sıkışık bir takvimde ortaya çıkmış. Yani dinleyicilerimiz için hı hı. ilgisini de verelim hemen böyle birkaç hafta öncesinde çekimlere başlayıp birkaç gün içinde çekimleri tamamlayıp hızlıca sergi hazırladığınızda bir süreç olmuş onu da biraz sorabilir miyim nasıl geçti? Tabii. Şöyle, öncelikle ilk soruna cevap vereyim. Tarihten önce, şey şöyle. Şimdi bu fikir geliştirme süreci aslında çok zevkli bir süreç. Şimdi aslında 3 yani iki üç tane farklı süreçten geçebiliyorsun. Şimdi araştırmayı yapıyorsun, yapıyorsun ama yani kafanda bazı şeyler var. Bir şeyler, bir notlar alıyorsun falan. Ama Oraya gittiğinde görüyorsun ki aslında o aldığın notların çok da hani mümbit diyelim ya da verimli bir yöne doğru gidemeyeceğini keşfedebiliyorsun. Hı -hı. Ve o yüzden de o yaptığın çalışma her hani ne kadar hani bir ön algı geliştirmiş olsan da çok da işe yaramıyor. Bir, bir yöntem bu. Hı -hı. O zaman da ne oluyor? Bu sefer orada geçirdiğin vakitten medet bulunuyorsun. Ben burada geçirdiğim vakit e, e, sırasında ben yani, ne yapacağımı herhalde bir şekilde keşfedeceğim falan diyorsun ki oluyor e, çoğunlukla fakat bazen e, hani bazen orada da çıkmıyor bir şey e, tıkanıyor insan e, ya da ya da beslenemiyor beklediği kadar beslenemiyor falan ve üçüncü aşamada orada bir şeyler ürettikten sonra e, kavramsal yapıyı ve e, onun ona eklemlenecek görsel yapıyı e, döndükten sonra e, editlerken kurgulamaya başlıyorsun e, yani dolayısıyla aslında üç ayrı safa var. Burada e, ben birinci safa işi bitirmiş sayılabilirim. Yani e, çünkü çok güzel metinler okudum. Özellikle bu e, Leuven e, Katolik Üniversitesi'nin e, hocası olan e, Mark Welkens ve geçen sene kendisini kaybetmişiz sanırım. E, e, ama e, e, hani ölene kadar e, baya bu kazıların başkanlığını sürdüren çok değerli bir adam ve çok da güzel metinler yazdı. E, hatta ben <gülüyor> kavram metninde e, onu araya sıkıştırayım e, kısaca. Çok güzel bir bilgiye rastladım. Yani bir sürü bilgi veriyor tabii. Fakat bu yörenin halkının adı Pisidyalılar ve Pisidyalılar'ın bir metnin bir yerinde itaat etmekte zorluk çeken bir halk olduğunu <gülüyor> <gülüyor> yazıyor. Ben de de biraz böyle bir böyle bir taraf vardır, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve o yüzden kendimi çok böyle şey hissettim, yakın hissettim. <gülüyor> şey e, PCD halkına. <gülüyor> e, e, araya detay olarak <gülüyor> güzel bir detay. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir detay. Aynen aynen. Burada dediğim gibi o yaptığım ön araştırma zaten bayağı bir, bir e, beni hazır hale sokmuştu ve gittiğimde de gerçekten aradığım şeyleri buldum ve çekimlerimi de e, ona göre e, yaptım. Burada tabii iki ayrı disiplinde e, çekim e, yapmak gerekti. Bir tanesi hava fotoğrafçılığı, drone e, kullanarak onun izinlerini önceden e, almıştık. E, bir de e, uğradık Burdur'daki e, arkeoloji müzesine ki Sagalus'un, e, Sagalus'taki e, değerli bazı e, şeyler yani gün altında, güneş altında, yağmur altında kalamayacak değerde olan bazı heykellerin asılları tabii ki e, müzede. E, e, ve e, orada da artık e, e, Aldığımız iznin teyidini aldıktan sonra ben e, uçuşlarımı yapabildim. E, ve e, hem e, yukarıdan olabildiğince kapsamlı yani e, ben böyle tek e, tekli fotoğraf e, tabii ki çekiyorum drone ile çalışırken ama e, daha böyle kapsamlı dikey panoramik veya yatay panoramik e, e, işler yapmayı çok seviyorum. Çünkü yükseldiğin zaman e, özellikle böyle 50 metrelerin üzerine falan çıktığın zaman yüz, yüzlere falan çıktığın zaman çok farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun. Yani uydu fotoğrafı gibi değil. Uydu fotoğrafı çünkü çok her ne kadar çeşitli zoomları falan olsa da uydu fotoğrafı tam tepeden bakıyor. Halbuki e, e, bu drone ile yükseldiğin zaman e, benim e, bayağı 2014 e, senesinden beri e, uyguladığım e, yani e, hani drone ile ilk çalışmaya başladığım zamanlardan beri uyguladığım bir teknik var. E, yani e, panorama zaten e, yatay panorama hep çekmişliğim vardır ama bir de dikey panorama e, e, çalışıyorum. O da şöyle bir şey oluyor. E, drone yerinde e, e, duruyor hiçbir yere hareket ettirmiyorum. E, bir en aşağı bakıyorum yani tam uydu fotoğrafı modu. Ondan sonra araya böyle 7-8 fotoğraf sıkıştırarak bir de 90 derece aç, e, açıyı tamamlayana kadar e, 7-8 tane ara açı veriyorum. Ve e, dolayısıyla fotoğrafın altı tam tepeden bakıyor, e, yani plan görünüşü. E, fotoğrafın üstü ise e, tam e, karşıdan bakıyor, yani e, e, cephe görünüşü. Yani bir mimari çizim düşün. Aynı çizimi içerisinde biz o binaya hem plan olarak bakıyoruz hı hı. hem de e, e, cephe olarak bakıyoruz. Bu görüş benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü farklı, hakikaten farklı bir tasvir, görsel tasvir çıkıyor ortaya. E, bunu da e, e, kentin, o demin bahsettiğim e, iyi e, kent planlaması e, yaklaşımını gösterebilmek üzere e, bu, bu tekniği kullandım burada. Yani e, bir yerde e, plan olarak bakıyoruz en altta. O, oradaki meydana veya oradaki e, önemli bir binaya, hamama mesela e, ondan sonra e, gerisini tamamlayınca yani e, cephe görünüşüyle birlikte tamamlayınca bu sefer o e, bölümün kentin, kentin diğer kalan e, bölümleriyle olan e, sağlıklı ilişkisini gösterebilmeye başlıyorum falan. E, bu, e, bir de tabii normal bildiğimiz e, e, hani e, mimarlık fotoğraf, fotoğrafı disiplini de işin içine girdi ister istemez. Ve ben özellikle bir bina ile çalışınca yani acelen yok. Ondan sonra ya yani kaçan bir şey yok, aksiyon <gülüyor> fotoğrafı yapmıyorsun, işte insan portresi çekmiyorsun falan. Ayakla çalışmaya bayılıyorum orada. Yani ışık aslında senin ayakla çalışmanı şart koşmuyor. Yani o orada titretmeden, şayet amacın net fotoğrafları elde etmekse, titretmeden gayet düzgün bir sürü fotoğraf çekmek mümkün elde. Ama e, tripodla çalışınca ben, ben böyle çok bambaşka bir e, şeye giriyorum yani. Daha böyle kendimi iyi hissediyorum. E, böyle bir güzel e, at, e, şey, yavaş, pardon aparat yanlış kelime de, güzel bir böyle yavaşlama geliyor, konsantrasyon, odaklanma e, e, falan. E, ve e, çok seviyorum ben hakikaten ayakla çalışmayı. E, ve bu sefer de biraz kendimi, e, ben, ben, e, bazen kısıt vermeyi çok severim ben kendime. Her ne kadar bu tilt, shift dediğimiz... E, Özellikle de shift özelliğini kullandığımız bir lensler vardır mimari çekimlerde. Ee, bu sefer ilginçtir. Onları kullanmak canım çekmedi. Yanımdaydı set ee, ama e, 100-400 e, milimetre baya e, uzun odaklı bir zoom e, tele lens kullandım. Ve o e, öyle bir şey yaptığın zaman kendini kısıtlıyorsun. Kendini kısıtladığın zaman da ona göre görmeye başlıyorsun. E, bütün o mesela o detaylar, yuvarlaklar, kareler, işte uzaktan... İskender Tepesi'ne gidip işte kenti uzaktan çekmeler falan bütün o lensle yapıldı. İkisinin yani en de sonunda işte bir çok havalara gidip bayağı çok genel bir ölçekli bir kent fotoğrafında birden detay sadece detaylara odaklanan bir mimari fotoğraf arasında giden gelen bir görselleme stratejisi oldu. Bir de ikinci soru yani tarih olarak da 27 Haziran 1 Temmuz arası çalışmayı yaptım çek, çekimleri. Ondan sonra döndüm hemen editledim onları iki, iki, iki gün içinde. Daha sonra da araya bayram girmesine rağmen difonun bize yaptığı hoşluk sayesinde sergiden <gülüyor> bir gün önce baskılar tümüyle hazır. Evet elinize sergi, sağlık. Bir şey, çabuk, çabuk, çabuk. Teşekkür ediyorum. Evet tüm ekibi eline sağlık hızlı bir süreçle ortaya çıkmış. 27 Ağustos'a kadar devam ediyor. Sagal izlemek sergisi Bozlu Art Project'in İstanbul'daki yerinde. Dinleyicilerimizi davet ediyoruz sergiyi görmeleri için. Çok cömert anlattın. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bütün süreci deneyimlemiş kadar oldum. Ben Sağ keyifle ol, Çok dinledim. teşekkür ederim Yağmur. Ben çok teşekkür ederim. Harika. Sevgili Murat Germen'le birlikteydik. Açık Mimar'la dinlediniz. Hoşçakalın.